Şardağın parmaklıkları arasından da daha ileride her yanda çayırlıktan akan dere görünüyordu. Dere otların üzerinde başıboş kıvrımlar oluşturuyordu. Yapraksız kavakların arasından geçen akşam buğusu bunların gövdelerini mora boyayarak belirsizleştiriyordu. Bu morluk ağaçların dallarına gerilmiş İnce bir tülden daha solgun, daha saydamdı. Uzaklarda hayvanlar yürüyordu ama ne ayak sesleri ne de böğürtüleri duyuluyordu. Kilisenin çanı ise sürekli çalarak sakin iniltilerini havaya yaymayı sürdürüyordu. Bu sürekli yiğnelenen çan sesleri yüzünden genç kadının düşünceleri eski gençlik yatılı okul anılarına dalıp dalıp gidiyordu. Mihrabın üzerindeki çiçek dolu vazoları, küçük sütunlu kutsama dolabını aşan büyük şamdanları anımsadı. Yine eskisi gibi ak akduvaklı kızların uzun sırasına karışmayı özlüyordu. Bu uzun sıranın şurasında burasında dua iskemlelerinin üzerine eğilmiş iyi yürekli rahibelerin sert, Siyah kukulataları kapkara benekler halinde duruyordu. Pazar günleri ayinde başını kaldırdığı zaman döne döne yükselen mavimsi günlük dumanları arasında Meryem Ana'nın tatlı çehresi görünüyordu. O zaman yüreği birden acımayla doldu. Kendisini güçsüz ve çaresiz hissetti. Bir kuş tüyü gibiydi sanki. Fırtınanın içinde döne döne uçuyordu. Bunun üzerine kendi bile farkında olmaksızın kilisenin yolunu tuttu. Her türlü duaya yakarışa hazırdı. Yeter ki ruhu bunun içinde erisin. Bütün yaşamı bunun içinde yitip gitsin. Köyün alanında kiliseden dönen Löstiba duaya rastladı. Zaman kazanmak için adam işini yarıda bırakıp sonra bunu sürdürmeyi daha elverişli buluyordu çünkü. O kadar ki akşam ayininin çanını bile kendi işine nasıl geliyorsa öyle çalıyordu. Zaten çan daha erken saatte çalınınca köyün haylazlarına din bilgisi saatinin de gelmiş olduğunu anımsatıyordu. Bu çocuklardan birkaçı daha şimdiden gelmiş Mezarlığın taşları üzerinde oynuyordu. Başka bazı çocuklar da ata biner gibi duvarın üstüne oturmuş, bacaklarını sallıyor, son mezarları bürüyen ısırganların tepelerini ayaklarındaki tahta kunduralarla koparıyorlardı. Tek yeşil yer burasıydı. Geri kalan her yer taştı. Kilise ademesinin süpürgesine karşın daima ince bir tozla kaplıydı. Ayakları çarıklı çocuklar burada sanki kendileri için yapılmış bir taşlıktaymış gibi koşuşuyor, çanın uğultusu arasından onların çığlıkları da duyuluyordu. Çan kulesinin yüksekliklerinden inen ucu, yerde sürünen kalın ipin sallantılarıyla beraber çanın uğultusu da azalıyordu. Kırlangıçlar kısa ötüşlerle geçerken havayı uçuşlarıyla bıçak gibi kesiyor sonra da saçağın kiremitleri altındaki yuvalarına giriveriyorlardı. Kilisenin alt tarafında bir lamba yanıyordu. Asılmış bir camın içindeki bir kandil fitiliydi bu. Uzaktan bakılınca ışığı Yağın üzerinde titreyen beyazımsı bir leke gibi görünüyordu. Uzun bir güneş ışığı kubbeyi baştan başa geçiyor, kıyılarla köşeleri daha loş bir hale sokuyordu. Emma çok gevşek olan yuvasında turnikeyi sallayıp oynayan bir çocuğa yaklaştı. ''Papaz efendi nerede?'' diye sordu. ''Çocuk şimdi gelecek.'' dedi. Gerçekten de papaz evinin kapısı gıcırdadı, rahip, bunu siyen göründü. Çocuklar çil yavrusu gibi kilisenin içinde kaçıştılar. Papaz, ah bu haylazlar, hiç adam olamayacaklar diye söylendi. O sırada paramparça bir din bilgisi kitabına ayağa takıldı. Eğilip kitabı yerden alarak, hiçbir şeye saygı gösterdikleri yok bunların diye homurdandı. Sonra bayan Bovary'i görür görmez bağışlayın birden tanıyamadım da dedi. Din bilgisi kitabını cebine soktu. İki parmağının arasında papaz evinin kocaman anahtarını sallayarak durdu. Batan güneşin yüzüne vuran olanca ışığıyla sırtındaki cübbenin kumaşı solgunlaşıyordu. Cübbenin dirsekleri parlamış, etekleri tarazlanmıştı. Geniş göğsünde ince düğmelerden oluşan sıra boyunca yağ, tütün lekeleri vardı. Kırmızı derisinin katmer katmer yığıldığı yakasından başlayarak bu lekeler daha da sıklaşıyordu. Yakanın şurasında burasındaki sarı lekeler kırlaşmaya başlayan sakalının sert kılları arasında kayboluyordu. Akşam yemeğini biraz önce yemişti. Gürültülü gürültülü soluk alıyordu. ''Nasılsınız, iyi misiniz?'' diye sordu. Emma yanıtladı. ''İyi değilim, dertliyim.'' ''Papaz, doğrusu ben de öyleyim.'' dedi. Bu başlayan sıcaklar insanı şaşılacak derecede gevşeti veriyor. ''Ne yaparsınız?'' ''Havari aya Ayapavlos'un dediği gibi acı çekmek için dünyaya geldik hepimiz.'' Ama Bay Bovary ne diyor sizin bu halinize? Emma küçümseyen bir tavırla ''O mu? Umurunda mı sanki?'' dedi. Adamcağız pek şaşırmıştı. ''Ne? İlaç falan vermiyor mu size?'' diye sordu. Emma bana gerekli olan bu dünyadaki ilaçlar değil diyordu. Bir yandan da papaz bazen kilisenin içine doğru bakıyordu. Diz çökmüş yumurcaklar omuzlarıyla birbirlerini iteleyerek tıpkı iskambil kağıtları gibi düşürüyorlardı. Genç kadın konuşmasını sürdürerek bir şey soracaktım da dedi. Tam o sırada papaz öfkeli bir sesle bağırdı. Sen dur hele ribo, birazdan nasıl çekeceğim kulaklarını, kerata seni. Sonra Emma'dan yana dönerek anlattı. Dülger bu doğ var ya, onun oğludur bu. Ana babasının umurlarında değil, çocuğu başıboş bırakmışlar. İstese her şeyi çabucak öğrenir, çok akıllıdır çünkü. Maronma'ya giderken geçtiğimiz bir bayır vardır ya, hani adı Ribodur, ben de bu oğlana şaka olsun diye o bayırın adını taktım. Kimi kez onu böyle çağırıyorum. Geçen gün bu şakayı Piskopos Hazretlerine de anlattım, öyle güldüler ki, Gülmek lütfunda bulundular yani. Eee Bay Bovary alemde? Genç kadın onu duymuyormuş gibiydi. Papaz çok işi vardır herhalde diye sürdürdü. Çünkü o da ben de bu bölgenin işleri başından aşkın iki insanıyız. Sonra kahkahayla gülerek ekledi. Fakat o bedenlerin doktoru, bense ruhların doktoruyum. Genç kadın papazın yüzüne yalvarırcasına baktı. Evet, bütün dertlere çare bulursunuz siz, dedi. Aman sormayın Bayan Bovary, daha bu sabah karnı şişmiş bir iğneyi görebilmek için bağ dua bile gittim. Adamlar ineği büyü yapmış sanıyorlardı. Bütün inekleri de böyle oluyormuş. Nasıl bilmem, <gülüyor> bağışlayın, diyerek yine çalışmaya başladı. Longa meağr, Bu de keratalar sizi rahat dursanıza. Sonra kilisenin içine doğru seyirtti. O sırada çocuklar büyük masanın çevresinde yetişiyorlar, ilahi okuyan adamın iskemlesine tırmanıyor, dua kitabını açıyorlardı. Diğer çocuklar da ayaklarının ucuna basarak neredeyse günah çıkartma yerinin yanına kadar sokulacaklardı. Papaz hepsine birden yağmur gibi tokat yağdırmaya başladı. Çocukları ceketlerinin yakalarından tutup yerden kaldırıyor, sonra bunları sanki yere çarpmak istermiş gibi iki dizlerin üstüne koro yerinin döşemeleri üzerine kuvvetle indir veriyordu. Yeniden Emma'nın yanına gelince kocaman mendilini açıp bir köşesini dişlerinin arasına kıstırarak ''Çiftçiler çok acıklı durumda doğrusu'' dedi. ''Emma acıklı durumda olan başkaları da var'' diye yanıtladı. ''Orası öyle, kentlerde çalışan işçiler örneğin. Onlar değil, Başlayın ama kentte ne zavallı analar tanıdım ben. Hepsi de namuslu kadınlardı. Gerçek birer ermiştiler ama yiyecek ekmekleri bile yoktu.'' ''Emma yanıt verirken'' Konuştukça dudaklarının köşeleri büzülüyordu. ''Evet ama papaz efendi, başka kadınların da ekmekleri var ama e, şeyleri yok.'' ''Papaz, kışın yakacak ateşleri yok yani.'' ha? dedi. ''Ateşin ne önemi var?'' ''Ne önemi var olur mu?'' ''Bana öyle geliyor ki, insan iyi ısınıp iyice karnını doyurdu mu?'' E, ''Çünkü ne de olsa.'' Emma içini çekerek ah tanrım, tanrım diyordu. Papaz kaygılı bir tavırla ona doğru ilerleyerek rahatsız mısınız yoksa diye sordu. Hazımsızlıktan olacak herhalde. Eve dönün de biraz çay için. Güç verir bu size. Ya da bir bardak şekerli soğuk su için. Neden? Genç kadın rüyadan uyanmış gibiydi. Papaz ''Elinizi alnınızdan geçirdiniz de başınız dönüyor sandım.'' dedi. Sonra birden anımsayarak "Ha, e, bir şey soruyordunuz bana.'' dedi. E, ''Neydi bu?'' ''Unutuverdim bakın.'' ''Emma e, ben mi?'' E, ''Hiç.'' dedi. Bakışlarını çevresinde dolaştırdı. Sonra ağır ağır cübbeli ihtiyarın üzerine dikti. İkisi de karşı karşıya durmuşlar. Hiçbir şey söylemeksizin birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı.